arkadaşlar selamün aleyküm hayırlı akşamlar diliyorum ee, önce bir ses kontrolü yapalım ee, bir sorun yok umarım Evet arkadaşlar bu akşam 12. ünitedeyiz ve dün akşam da dersin başında söylediğimiz gibi yine bir felsefe eleştirmeni olarak Şehristaniye ele alacağız. Tabi felsefe eleştirisi yapmak dün akşam da dediğimiz gibi bir tür felsefe yapmak manasını geliyordu. Bu noktada özellikle Gazali İslam düşünce tarihinde oldukça önemli bir yerden durmaktadır. Gazali'nin filozoflara yönelttiği eleştiriler körü yapılmış eleştiriler değildi. Gazali otobiyografisinde de belirttiği üzere filozofların yöntemini ve onların ilimlerini tahsil ettikten sonra yine onların yöntemlerine uygun bir şekilde eleştiri yazacağını söylüyordu ki nitekim bunu da eserlerinde uyguladığını görüyoruz. Dolayısıyla Gazali bu anlamda yaşadığı dönemde sahip olduğu önünde dikkate alırsak bir çığır açmış gibi gözüküyor İslam Düşüncesi tarihinde. Nitekim Gazali'den sonra bu yolda devam eden birçok isim görüyoruz. Özellikle bir taraftan bu isimler felsefi ilimleri tahsil ediyorlar, felsefi ilimleri okuyorlar. bu ilimleri inceliklerine varıncaya kadar hatta araştırıyorlar. Bunlar içerisinden kendi bulundukları perspektife göre İslam toplumu için faydalı olanları alıyorlar, seçiyorlar. Bunların söyle alınabileceğini, faydalı olabileceğini, kullanılabileceğini söylüyorlar. Ama diğer taraftan da yine bildikleri bu alanda eleştiriler de yapıyorlar. Özellikle bu noktada Gazali'den sonra tabii çok fazla isim var ama yani Gazali gibi Ali ve çevrelerin çevrelerinin önde gelen temsilcilerinin bu noktada biraz daha öne çıktığını görüyoruz ki e, Şehristani de bu anlamda e, Gazali'den sonra bu eleştirileri yapan bir isim olarak e, gözükmektedir. Yine e, aynı tonda olmasa da e, Mesudi e, ve Fahrettir Nazi bir sonraki yüzyılda e, bu anlamda e, bu çizgi devam ettir ama farklı tonlarda i̇bn Sina felsefesine eleştiriler yapan isimler. Tabi bu eleştiri yapmak bir taraftan da eleştiri yaptıkları geleneği e, kısmen ve belirli oranda ödümsemek e, manasına, manasına da geliyor. Gün akşam söylemiştik. Gazali Topyekün bir felsefe eleştirisi yapmıyor. Felsefe ilimleri arasında bir seçki yapıyor ve e, bu ilimler için bu ilimler arasında İslam topluluğu için faydalı olanların e, ayıklanması gerektiğini e, söylüyor ve Özellikle bunu mantık ilminde kendisi de yapıyor. İşte bu bahsettiğimiz genel çerçeveye uygun bir isim de Şehristani'dir arkadaşlar. Şehristani tabi Gazali'den farklı olarak aynı zamanda bir mezhepler ve dinler tarihçisidir. Gazali'den farklı olarak diyorum çünkü İslam mezhepler tarihi, İslam düşüncesi de dinler tarihi ve mezhepler tarihi alanında ilk özgün eserlerden birinin İlk demeyelim de, ondan önce de yazılan eserler var, önde gelen eserlerden birini yazıyor, el ve Nihal adlı eser. Bu eserde kadim dinlerden, kültürlerden, felsefe akımlarından ve yine İslam dönemindeki akımlardan, dinlerden ve felsefe akımlarından söz ediyor. Bunun dışında kendisi bir eşar kelam alimdir arkadaşlar. Bu anlamda Nihayetül ül İklam adlı eseri bulunduğu Kerem çizgisi içerisinde önemli bir metin olarak kabul edilir. Ve yine bir diğer önemli eseri de ki bu akşam epey bir üzerinde duracağımız eser Kitab-ül Musari adlı, Kitab-ül Musara adlı eseridir. Bu eser arkadaşlar filozoflarla güreşmek manasına e, geliyor. Yani bu an burada bir mecaz var tabii ki. Sayfa e, 80'de bu esere bir atıf yapılıyor. E, burada e, Musara yani filozofların görüşleriyle bir tür düello manasına geliyor ki burada filozoflar derken kastı e, şey Hristaniye'nin e, i̇bn Sina'dır. Şimdi gazali de İbn Sina'yı muhatap alıyordu ama onun yanında Farabi'yi de zikrediyordu çoğu kez. Çoğu doğrudan eserlerinin çoğunda her ne kadar İbn Sina'yı muhatap alsa da Farabi'ye geçer ama Şehristani ise doğrudan İbn Sina'yla bir hesaplaşmaya girişiyor. İşte bu üç eser arkadaşlar. Bu akşam üzerinden çok duracağım eserler. Onun için arkadaşlar başta bu üç eseri not almanızı öneriyorum. Bundan sonra şimdi notlarımızdan devam edelim şehristani arkadaşlar 12. yüzyılda yaşayan bir e, isim tam olarak doğum tarihi bildiğimiz kadarıyla e, yani daha doğrusu benim hatırladığım kadarıyla kaynaklarda e, geçmiyor diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir fakat vefat tarihini biliyoruz e, 1153 miladi ve hicri 548 e, şehristani arkadaşlar çok alanda ve eserler vermiş bir e, alim. E, Tabi biz onun daha ziyade e, felsefe eleştirisi üzerinde duracağımız için diğer eserlerini işaret etmiyoruz ve doğrudan e, bizim burada atıf yapacağımız eserlerine işaret ettik. Ve bu anlamda da 3 eser var. E, öncelikle kitab Milal ve Nihal e, ilahiyat alanında da e, bir mezhepler tarihi ve dinler tarihi kaynağı olarak e, bu metrik okutulur. E, çok eski zamandan beri. Türkçe'ye de çevrilmiş bir metindir. Hak ve batıl dinler ve görüşler manasında taslak çevirisini yapabiliriz. Burada Şehristani bu eserin başında öncelikle geçmiş dönemdeki ve yaşadığı dönemdeki toplulukları tasnif etme üzerinde duruyor ve toplulukları, insan topluluklarını farklı farklı kriterlere göre tasnif edildiğini söylüyor ve kendisi burada dört kriterden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi burada dediğimiz gibi eser, dinler, kültür dinler tarihi, mezhepler tarihi ve tabi filozofların görüşlerini de ele aldığı için felsefi ekolleri de işin içine katıyor. Dolayısıyla çok yönlü bir eser. Bu anlamda İnsanlık tarihini bu bahsettiğimiz çerçevede incelemeyi burada amaçlıyor. Onun için de başında diyor ki insan toplulukları muhtelif kriterlere göre asnip edilip incelenebilir. Ki bunlar yaşadıkları bölgeler, iklimler ve bölgeler. İklim biraz daha bölgenin daha geniş olan kısmı diyebiliriz. Dolayısıyla ikisi de coğrafi kriterlerde. Burada birinci ve ikinci maddede gördüğünüz kurslar. Mesela işte Orta Doğu bugünkü tabirle, batıkların tabiriyle Orta Doğu toplulukları, işte Afrika toplulukları, ondan sonra işte Avustralya yerleri vesaire ki özellikle antropolojide kullanılan kriterlerdir bunlar. Geçmiş dönemlerde de özellikle tabakat ve tarih kitaplarında bu kriterlerin uygulandığını biliyoruz. Bu anlamda bir ve ikinci coğrafi kriter, üçüncüsü milletler ve topluluklar ki burada bir millet olabilme, ondan sonra bir ümmet olabilme, topluluk anlamında tabii ki burada ümmet derken sosyal bir topluluk, farklı ülkeler, farklı dinlerin bir araya geldiği mesela Abbasiy topluluğu diyebiliriz. Böyle bir şekilde incelenebilir ve yani üçüncüsü siyasi sınırları dikkate alan bir anlamda incelemedir. Ve dördüncüsü de insanlık insanlık tarihini ve insan topluluklarını bulundukları din, mezhep ve düşüncelere göre gruplandırmak mümkündür diyor. Ve kendisi de bu dört kriter içerisinden dördüncüsünü seçmiştir arkadaşlar. Ve insanlık tarihini insan topluluklarının din, mezhep ve düşüncelerine göre inceliyor ve buna göre bir tasnif yapıyor. Tabii burada düşünceler derken biraz da felsefi düşünceler özellikle ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar, şey buna göre insan topluluklarının hak e, din ve görüşler üzere ve bir de batıl e, görüşler üzere e, yani semavi ilahi din dinler e, en son İslam'dır. Onun dışında bir de e, batıl e, görüşler ve fırkalar etrafında e, kümelendiğini e, söylemektedir. Bu eserin tabii biz şeyine girmeyeceğiz arkadaşlar. Elimizde bu eserle ilgili çok çalışma var. Eserin alt bölümleriyle ilgili ayrı ayrı yapılmış olan çalışmalar var. Eserin büyük bir çoğunluğu burada bizi ilgilendirmiyor. Bizi burada ilgilendiren eserin şu kısmı arkadaşlar. İleride de ona değineceğiz. Şehristani bu eserinde filozofları, felsefi ekolleri gerek İslam öncesi ve gerek İslam döneminde e, batıl görüş sahipleri arasında sayıyor. Yani hevasına göre e, görüş beyan edenler e, kategorisinde sayıyor ki buna aşağıda değineceğiz. E, burada e, sadece öncelikli eserlerini e, tanıtıyoruz. E, i̇kinci olarak nihayet İktam adlı eserine değineyim arkadaşlar. Yukarıda da başta söyledim biraz. E, burada bir kelam perspektifinden yazılmış bir eser olduğunu görüyoruz. Özellikle e, Eş'ar-ı Kelam çizgisinde e, bir eser. Burada tabi yine filozoflara e, bir takım eleştiriler e, getirdiğini görüyoruz. Şehristaniye. Ve onun bizim açımızdan en önemli eseri belki de arkadaşlar e, İbn-i metafiziğini eleştirmiş olduğu Kitab-ı Yukarıda bahsettim. Bu eser Şehristani'nin polemik dilini kullandığı bir eserdir. Şehristani burada i̇bn Sina'nın metafizikle ilgili bir takım görüşlerini maddediyor. Önce i̇bn Sina'nın görüşlerini veriyor ardından da bu görüşlerin eleştirisini yapıyor Şehristani'nin. Ee, bu anlamda da eser dün akşam da bahsettiğimiz gazali'nin tahtül felsefesine e, benzeyen yönleri e, yönlere sahiptir. E, yani Şehristani bir takım şeyler seçiyor, bir takım e, meseleler seçiyor. O meselelerde e, İbn Sina'nın görüşlerini eleştiriyor tutuyor. Şehristane'nin gazali'den farkı tabii ortak olduğu yanı ve farkı var. E, ortak olduğu yan e, polemikçi bir dil kullanması, ciddiçi bir dil kullanması. E, noktasında ortak ama e, Gazali'den ayırdığı, ayrıldığı yön e, filozofları e, tekfir etmiyor e, sahip oldukları görüşler itibariyle e, ama e, tırnak içinde söyleyeyim yani, tekfir etmiş kadar da oluyor bazı söylediği e, ifadeler ve görüşlere e, baktığımız zaman doğrudan bir e, itikadi anlamda tekfir belki yok ama oldukça ağır ithamlar var e, zaten birazdan göreceğiz heva ehli diyor. Görüşlerini önceden itibaren gelen bir din üzere e, tabi olmaktan ziyade kendi hevalarına göre oluşturanlar aslında e, birçok ifadeler var. Şimdi dolayısıyla e, bu eser İbn-i Sinan mitafiziğini e, hedef alan, bununla hesaplaşmaya yönelen bir polemik e, felsefe eleştirisidir. E, tabi bu esere i̇bn Sina çizgisinde olan filozoflar da kayıtsız kalmıyorlar bu eleştirilere. Özellikle i̇bn Sina'nın 13. asırdaki çok önemli bir savunucusu Nasr-ud-Din et-Tusi, 1274'de vefat eden nasr ud et-Tusi, bu Şehristaniye'nin eserine Musarra'ya Musarra'a tül Musarra şeklinde bir cevap yazıyor, İbn-i Sina'nın tehaftine benzer bir şekilde. Burada dipnotta da görebilirsiniz. Musariyor Musariye adıyla bir reddiye kalem alıyor ve Şehristan'ın bütün eleştirilerini taraf etmeye yöneliyor ve bunu amaçlıyor. Evet. Demek ki arkadaşlar İslam düşünce tarihinde felsefe eleştirisi yapmak da bir tür felsefedir. Bu akşam da değil Bu felsefe eleştirisine cevap vermek yani bir karşı cevap bu da literatürün bir başka şeyi, örneği. Bu anlamda da oldukça ilginç ve renkli bir gelenek olduğunu görebiliriz düşünce Düşüncesi Tarihi'nin. Farklı farklı türde felsefe metinleri yazıldığını görüyoruz. Evet, şimdi buradan devam edelim. Şehzisani özellikle filozofları hangi kategoride değerlendirecek? Buraya gelelim arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi şehithani e, yukarıda e, bahsettiğimiz dört kriterden dördüncüsünü e, şey yapıyor, esas alıyor ve buna göre bu kriter'e göre insan topluluklarını bir tasnif'e tutuyor, e, bir ta tasnif'e tabi tutuyor e, ve biz o tasnifin bütün maddelerini tek tek görmüyoruz. Şimdi oradan e, din ehli ve heva ehli şeklindeki ayırımından devam edelim ve buradan filozofları nerede konumlandırdığına bakalım. E, şehrist, şehristane, insanları ehli diyanat, e, din, din ehli bir dine mensup olanlar ve bir de bir dine mensup olmayanlar e, şeklinde e, tasnif ediyor arkadaşlar. E, bu arada bu parantez içi tabirleri de e, not almanızı öneririm. Heva ehli ve ehliyle ilgili burada geçen tabirler. Evet, e, peki din ehli kim demek? E, i̇nsan bir şey inandığında veya bir şey söylediğinde bu ya bir başkasından istifadeyle ya da kendi görüşüyle olur. Başkasından istifade eden kişi teslim olmuş ve itaat etmiştir. Yani burada başkasından istifade eden kastı e, ilk cümlenin başında da kastettiği şey aslında e, bir vahiydir. E, veya vahiy olmasa da işte tarihte bir din e, dinin öncüsü olarak ortaya çıkmış diyelim e, bir kimse ve onun yolundan gidenler. E, bunların hepsi e, hak, mezhep, hak e, din olmak durumunda değil ama tabii Şehristani burada nasıl hak dinlere gelmek istiyor. Dolayısıyla e, bir dini görüşe tabi olanlar e, ehli diyanat oluyor ve bunlar kendilerini o görüşe teslim etmiş kimseler, böyle olmayıp da e, kendi görüşlerini e, iftah edenler, yeni, yeni olarak ortaya koyanlar e, ise e, bunlar ehlul ehva oluyor ve onları da bilatçi diyor e, şey, e, şeyhüssayn. Yani tıkay burada filozofları daha en başta adeta din dışına itmenin bir e, temelinde, zemininde oluşturmuş oluyor. E, fakat devam ediyoruz. E, Başkasından istifade edenler arasında bulunan kişi bazen taklılıkçı olur, batıl bir itikat üzere olan ebeveyn ya da hocasının mesebini önünde bulur ve bunun doğrusunu yanlışını düşünmeksiz taklit eder. İşte bu durumda o esasen başkasından istifade etmiş değildir. Çünkü o bir fayda ya da bilgiye dayalı olarak buna tabi olmadığı gibi kesinliğe dayalı bir araştırma sonucunda da onu kabul etmiş değildir. Yani burada Şehri Sani şeyi söylüyor, bir din mensubu ama hak bir din mensubu değil de batıl bir din mensubu. Yani dolayısıyla din, din sahipleri mutlaka hak din sahibi olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla onlarla kendi arasında böyle ayrılıyorlar. Bunların yapmış oldukları körü körüne taklitten ibarettir diyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer tarafı da kendi arasında ayıracak. Şehristaneye göre bazen kendi görüşünü ortaya koyan kimse de istifade ettiği bir şeyden usulün olgun bir şekilde çıktığında bulunur. İşte bu durumda o gerçek anlamda kendi görüşünü ortaya koyan yeni bir şeye ihdas eden olmaz. Çünkü bunun elde etmiş olduğu ilim o faydanın gücü sebebiyledir. Dolayısıyla kökeninde bir başkasına dayanarak, temel ilkelerini bir başkasından alarak yeni görüşler ve bilgiler üreten kişi gerçek anlamda bir vidatçı değildir. Anlaşılan o ki gözünde gerçek anlamda bidatçı doğru olsa bile başkasına itaat etmeyen ondan istifade etmeyen, yoluna gitmeyen kişiyi temsil ederken gerçek anlamda başkasından istifade eden bir de ise sadece doğru olduğunu bildiği, bunu temellendirdiği için başkasından yararlanan alınan kişiyi temsil etmektedir. Yani burada e, din ehlini e, taklitçi ve istimbat yaparak e, öncekinden istifade eden şeklinde ayırıyor. Bir de ee, tamamen yeni görüş sahipleri var. Bunlar da yine kendi arasında e, bu şekilde e, ikiye ayrılıyor. İblis Sina, pardon Şehisani. Bu ikinci e, idatçileri de e, başkasına itibar etmeyen, ondan istifade etmeyen, etme yoluna gitmeyen kişi şeklinde e, onları e, ayırıyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Taklitçi, bir başka ifadeyle ne taklitçi, bir mütedeyyin, ne de kendisine hakikati gösterdiği halde ondan esipade etme yoluna gitmeyen görüş sahibi kişi olunamaz. Böyle görünüyor ki şehri hangi şekilde olursa olsun düşünmeyi, hakikati elde etme çabasını ön plana çıkarmakta meşru bir yol tutmanın ancak bunlarla mümkün olacağını e, iddia etmektedir. Yani dolayısıyla Şehzizani Ehl-i Diyanet arasından da takipçi olanları olumsuz bir şekilde iterliyor. Aynı şekilde şeyleri de ehli, ehl-i Heva dediği grupları da kendi görüşlerini ortaya koydukları için bir önceki hakikat olsun olmasın bir geleneğe tabi olmayan olarak görüyor. Ve onları da doğrudan aslında e, batım görüş sahipleri kategorisinde e, değerlendiriyor. Şimdi e, bu soyut oldu buraya kadar anlattıklarımız. E, buradan itibaren isim vererek gideceği için daha neyi kastettiğini anlamış olacağız. Şimdi e, arkadaşlar e, Bu birinci e, görüş sahipleri aslında belli dediğiniz gibi. Onlar üzerinde çok durmaya gerek yok. E, yani bir dine mensup olanlar bu bir dine mensup olanlar işte İslam gibi hakkın mensupları ve bir de hak olmayan dinlerin mensupları, yani batıl dinlerin mensupları. işte müşrikler vesaire. Onları ehli Diyanet kategorisinde görüyoruz. Sonrasında asıl Şehristan'ın bizi burada daha çok ilgilendiren Ehl-i Heva dediği kimseler. Şimdi arkadaşlar burada ehli i Heva'yı bir takım sınıflara ayırdığını görüyoruz ve filozoflar, sabiler ve bu gibi kategorilerden bahsediyor arkadaşlar şehristani. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ehli heva dediği e, gruplar ile kimleri kastediyor? Şimdi bunu biraz daha netleştirelim. E, burada 3 grup var. Bunlardan bir tanesi filozoflar. E, bir diğeri Sabi'iler ve bir diğeri de Brahmanlar. Belki şöyle bir soru gelebilir. Bunlar bir din değil mi? Evet bunlar tabii bir dindir ama e, zaman içerisinde bunlar bir din e, halini alıyor. Ve ilk bunlar ortaya çıkışlarında... E, var olan bir geleneğe tabi olmaktan ziyade e, bunların mensupları ilk olarak kendi görüşlerini e, ortaya yapmış ve e, ilahi bir e, emre e, dayanmayan kimseler olmuşlar, yani bir vahye bir şeriata dayanmayıp da kendi e, düşüncelerine göre bir din ihlas etmiş olan kimselerdir ki bunları da ehli heva grubunda sayıyor ehlistanim. E, Dolayısıyla arkadaşlar, Şehristan'ın aslında ehli diyanet dedikleriyle kastettiği nübüvvet, nübüvvete dayalı din mensupları ki bunlar zaman içerisinde nübüvvet bir peygamberlikten doğmuş olsa da zaman içerisinde sapkın dinlere dönüşebilirler. Bunu ehli diyanet kısmında alıyor. Dolayısıyla onlar, din ehli aslında bir ilahi vahiy alan bir peygamberin. Öncülüğünün yapmış olduğu dinler ve onun takipçileri. Diğer taraftan ise ehli heva ise aslında bir ilahi vahye dayalı olmayan işte burada örneklerini verdiği filozoflar, sahabiler ve brahmanlar. Evet aşağıdan Sorunuz var bakalım. Ne istiyordunuz? Soru gelebilir. E, dediğiniz sırrı var. Şu ilk başta dörde ayırmıştık e, şeyleri, kategorileri dörde ayırmıştık. Sonra yani insanlık tarihi hangi bakımlardan ele alınabilir Bir orası e, önemli. Sonra e, insanları takip ettikleri yol ve akımlar bakımından ikiye eriyor. Ehli Diyanet ve Ehli Heva. Asıl burası daha bizim için önemli. Ve özellikle Ehli Heva'nın da kendi alt kategorilerini şimdi geçiyoruz. E, buna göre Heva Ehli olanlar ilahi vahye dayanmayıp da kendi görüşlerine göre bir yol çizenler işte bunları da filozoflar sahabiler ve brahmanlar olarak şehristani tasnif ediyor Şimdi biraz okuyayım arkadaşlar şuradan dolayısıyla nübüvvete de onun gereklerine inanmak kesinlikle akla ve aklıma ortaya koyduğu ürünlere aykırı olmak anlamına gelmemektedir Zaten ona göre yukarıda belirtildiği üzere tefekküre, bilgiye ve hakikat temeline dayanmayan, doğruyu ve yanlışı ayırt etme çabası sonucu gerçekleşmeyen taklitçi bir müteleyin dindarlık sahih değildir. O halde ona göre nebevi olan akli olanı kapsamakla birlikte salt akli olan nebevi olanı kapsamamaktadır. Yani burada şunu söylemek istiyor. Şimdi ben diyor iki ayırdım. Bir ehli diyanet ve bir de ehli heva. Ehli diyanet ile bir peygambere dayalı olan çizgiyi kastediyorum, diyor. Diğerleri ise salt aklıyla hareket edenler diyor. Buradan şöyle bir çelişki çıkmaması lazım, diyor. Peygamber'e, peygamberliğin übvete itimal etmiş, o çizgiden gitmiş olanlarda da bu şeylerini, bu bağlılıklarını bir akıl süzgecinden geçiriyorlardı elbette. Dolayısıyla dindarlık akla dışlamayan bir şeydir. Mütte olmak, dindar olmak, e, akli olmayı e, dışlamaktadır. Onun e, eleştirdiği dindarlık hangisi? Aklifçi dindarlık. İşte bunun da zaman içerisinde, e, taditlik örneklerine bakıldığında, e, hak dinden çıkıp da batıl dinlere dönüşebildiğini e, söylüyor e, Şeyh Hristani. Diğer taraftakiler ise, e, nevevi bir hikmete e, doğrudan dayanmayıp da, e, saf akli e, hükümlerine çıkarımlarını e, merkeze alıp onun yol edilenler. Tabi burada Şehri Sanem'in bu söyledikleri ne kadar doğrudur? Çok eleştiri konusu bu. Neden? E, çünkü e, İslam filozofların aslında bu e, eleştirilerin devamında onlara yönelicek itham onlardır bir anlamda. Hem onların dayandığı Aristoteles ve Jaton gibi filozoflardır hem de İslam dönemindeki filozoflarıdır. E, İslam filozoflarının e, mühüvvete dayalı felsefe e, yapmadıklarını söylemek e, işin doğrusu biraz haksızlık e, olarak görülmelidir. E, fakat e, Şehiristani e, bunun tam tersi e, İslam filozoflarının mühüvete aykırı davrandığını ama daha önceki filozofların ise Yunan ve İslam başka kültürlerdeki bazı e, felsefe yakınlığı mühüvvetten faydalandığını söylüyor ki bu gerçekten bir çarpıtma olarak e, görülmelidir yani İslam filozoflarının ibret kandilinden e, ışık alamayanlar olarak e, değerlendirilecek fakat öbür taraftan e, İslam öncesi bazı filozofları da tam tersi bu kandilden faydalanmış kimseler olarak e, el alacak şimdi aslında İbn e, Şehrişah'ın burada e, yapmış olduğu temellendirme Farah ve İbn Sina'nın Dün akşamki derse katılan arkadaşlar e, Yok pardon geçen hafta e, yaptığımız derse katılan arkadaşlar e, hatırlayacaksınız. dersin sonunda biraz Havretli bir konuya girmiştik e, sudur teorisine Esasen Şehristaniye'nin e, Amacı burada Gazali'nin yapmış olduğu eleştirilere benzer şekilde e, İslam'ın İslamlı kelam anlayışının özellikle tabii ki e, Eşar-ı kelam anlayışını e, tasvip etmediği bir takım e, görüş sahipleri olan filozofları eleştirmektir. E, bu eleştiriyi temellendirebilmek için Şehristani e, böyle bir takım e, tasnifler, kategoriler geliştiriyor, bir takım tanımlamalar e, yapıyor ve o tanımlamalar nihayetinde dediğimiz gibi e, İslam filozoflarının özellikle Farabi ve Ebn Sina'yı, e, ve öncüsü olan e, filozofları e, dinin dışında ve dine aykırı felsefe yapma götürüyor. Yani böyle bir ithamla onları karşı karşıya bırakıyor. Şimdi demek ki Şehristaniye aslında salt akla dayananla, dine dayan, dayalı olan ehli diyanetle ehliye bağ ayırımı yaparken şunu da söylemiyor. Bu söyledik. Dini bir yolu takip edenler bu takiplerini bir akıl süzgecinden de geçirebilirler. Dolayısıyla bunlar tamamen böyle aralarında duvar olarak aralarında böyle örülmüş duvarların olduğu şeyler değildir. Kategoriler değildir. Evet, devam edelim. Şimdi burada az önce de söylediğim gibi tam tersi yani şöyle diyelim ehli, diyanet dediklerimiz nasıl ki tam anlamıyla hepsi hakiki manada dinler değiller. Yani hüküvete hibüvvetten e, çıkmış olsa bile onların dinleri bunlar zaman içerisinde bazıları bir kısmı e, akli melekelerini kullanmadıkları için takvite düşebiliyorlar e, bunlar bahat, öbür taraftan bu, buna düşmeyenler ise onlar hak din e, mensupları e, benzer bir ayrım e, heva ehli arasında da var ve onların da hepsi olduğu gibi e, aklıyla e, şey yapmıyorlar diyor şey yani onların da bütün görüşleri salt akla dayanmıyor zaman zaman işlerinde tarihte e, peygamberlerin getirmiş olduğu hikmetten bilgelikten e, yararlananlar var bu anlamda arkadaşlar özel bir terim vardı bizim literatürde o da e, nübüvvet ışığı yani Mişkiyat-ı kavramıdır buna da e, burada özellikle dikkatinizi çekiyorum bu kavram önemli bir kavramdır şu anlama geliyor. Mişkiat-ı Nübü ve Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Nur suresi 35. ayette geçer bu tabir. Mişkiat tabiri. Orada Allah'ın nurunu bir fanus içerisindeki kandile benzetilir. Göklerin ve yerin aydınlanması onun nuruyla olur. Allah'ın nuru semavat ve ayetinde geçen Mişkiat kelimesini bizim İslam düşünce tarihinde tarih kitaplarında peygamberliğin de yani peygamberlik aynı zamanda bir bilgeliktir. Peygamberler bilge, akımlı insanlardır. Peygamberliğinde insanlığı e, aydınlattığı, e, aslında insanlı insanlığa e, teorik ve pratik anlamdaki yani e, şey e, nur suresi 35, nur suresi 35 olması lazım. E, <gülüyor> Şimdi bu kavram dediğimiz gibi e, peygamberlerin insanlığı e, bilgileriyle aydınlattığı e, iddiasını taşır arkadaşlar bizim tarih kitaplarında, tabakat kitaplarında e, şu mesela şu anlamı geliyor. İşte e, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Mesela Hazreti Davut ve Süleyman peygamberler aynı zamanda bilge ve e, devlet başkanı olan kimseler. Onlar e, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Şeyden, zırh yapmayı demirden zırh yapma onları öğretiyor ve onlar da bunu insanlara öğretiyorlar. E, bunun gibi e, Hz. Davut, Hz. Süleyman özellikle e, kaynaklarda geçer. E, Şit Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam e, bunlar bizim e, insanlara e, bilgeliği aktaran peygamberler olarak geçer bizim kaynaklarımızda. İşte, işte bu anlamda bu e, peygamberler adlarından haberdar olduğumuz ve e, insanlığa ne tür bilgiler getirdiğine kesin haberdar olduğumuz bu peygamberler insanlığa e, gündelik hayatta kullanacakları hem pratik hem de e, teorik yani mevzuat yaratılış e, metafizik konular gibi hususlarda bilgiler getirenlerdir şimdi çok uzatmayalım bu anlamda işgah ve yani peygamberlik kandilinden filozofların bilgilerini alması manasına geliyor ki bunu Aslında Şeyden çok önce Şeyhistaneden çok önce bunu kullananlar çoğunlukla filozoflardır sanırım düşüncesi tarihinde bu da ilginç bir şey mesela Geçen haftalarda bahsetmiştik, kimliğinin öğrencilerinden, öğrencisinin öğrencisi olan e, Amiri, yani Ebu Zeyd el-Belhi'nin öğrencisi olan Amiri, e, bu kavramdan bahseder bir eserinde. El-Emed, Aler-Emed -El adlı eserinde ve e, Yunanlı filozofların aslında, yani Sokrates öncesinde milattan 5. 6. 7. asırda yaşayan e, Sokrat filozofların, Bilgilerinin kökeninin aslında nübüvete dayandığını 9. asır, 10. asır 900 yıllarda yaşayan Amiri, bizim, bizim teslimimiz kadarıyla ilk söyleyenlerden birisidir. Özellikle Hz. Süleyman ve Davut peygamber ve onların soylarından gelen, onların ümmetlerinden olan ve bu bilgeliklere sahip olanlardan, bu Yunanlı filozofların, mesela Empedokres'in faydalandığını 10. asırdaki bir kaynak olan, El Emedar el Evedar e, dile getirmektedir. Dolayısıyla e, filozoflar İslam dünyasında filozoflar zaten bu kavramı biliyorlar ve kendilerini de İslam dünyasında dışlanan bir e, gelenek oldukları için aslında e, nüvvete dayandırmak istiyorlar. Yani e, söylediklerinin nüvveti aykırı bir şey olmadığını, e, ki bunu İbn Sina da, bu onu hiç e, söyler. Fakat burada işte dediğiniz gibi Şehristani'nin Gazali çizgisinde olan Şehristani'nin filozoflarla ve bilhassa ila bir hesaplaşması var. Ve bundan dolayı da burada biraz filozoflara haksızlık yapıldığını söylemek mümkün. Yani özetle ikinci, yani bu sayfada şunu söyledik. Ehli Diyanet dediğimiz grup bir dine mensup olanlar. Fakat bunlar da kendi içinde zaman içerisinde yani aklını kullanmadıkları için bir kısmı taklitçi oluyorlar. Ee, ve onlar da yani doğru, ayrı bir kategoride değerlendiriyor. Diğer taraftan ehli heva dediklerimizde aslında salt akla dayanan bu grupta e, bu grubun içerisinde bazı kemseler e, peygamberliğin kandilinden, bilgeliğinden e, feyz almış kimseler evet olabilir yani her iki tarafta da e, her iki e, kategorinin örnekleri olabilir diyor. Evet şimdi e, burada yapacağımız bir başka tasnif var arkadaşlar. Altılı bir e, tasnif var. E, ayrı bir konuya geçmiş oluyoruz kısmen. 4, 6 diye olması lazım. Şimdi arkadaşlar bu e, 6 maddenin öncesinde aslında şöyle bir şey olabilir, bir arabaşlık olabilirdi burada. Dün akşam arkadaşlar Gazali'de hatırlayacak olursanız hakikati arama bakımından Gazali kendi dönemindeki ve Düşünce tarihindeki e, grupları dördü ediyordu ki bunların üç tanesi kendi döneminden bir tanesi de hem kendi döneminde temsilcileri olan hem de kadın dönemde temsilcileri olan sinirlerdi. E, Keram demişti, Keramcılar, mütekelim, batınilik, yani sabit tarih, sonra Sufiyun, tasavvuflar ve bir de filosfe demişti. Dörtlü bir ayrım vardı, hakikati arayanlar. Buna e, benzer bir ayrım. Şimdi Şehristani'de görüyoruz arkadaşlar. Şehristani'de e, hakikat derken burada hakikat ile ilgili bilgi tabii ki burada kast edilen e, hakikatle ilgili hakikate dair bilgi. Özellikle e, bilginin mahiyetiyle ilgili bir hasfif bu. Yani insanın aklıyla ve duyularıyla elde etmiş olduğu e, bilgiler, bilgilerin gerçekliğine hakikat derken burada e, biraz daha epistemolojik bir kavramdan bahsedeceğiz. Dün akşamki e, ayrım daha ziyade e, metafizik hakikate götürme bakımından bir e, ayrımdı. E, buradaki ayrım arkadaşlar insanın e, akıl ve duyu organlarıyla e, muhatap olduğu e, bilgilerin gerçekliğini kabul edip etmeme noktasında bir ayrımdır. Burada özellikle şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bunu bilmiyorum buradan ne anladınız. Bizim hakait kitaplarımızın, hakait risalelerimizin başında çok meşhur bir cümle vardır arkadaşlar. Haka ikul eşyai sabit şeklinde. Yani eşyanın varlıkların gerçeklikleriyle ilgili durum sabittir şeklinde çevirebileceğimiz bir ifade. Bu ne demek? Biz mesela dış dünyada duy organlarımıza bazı nesnelere muhatap oluyoruz. Duy organımız bir şey görüyor ya hissediyor. O hissettiğimiz şey gerçektir. Yani gözle gördüğümüz veya elde ettiğimiz şey bunun bir gerçekliği vardır. Tabi duy organlarındaki bozulma ve saygınları da tabi dikkate alırlar ama genel anlamda e, aklı ve duyu organlarına bir bozukluk olmayan bir kimsenin muhatap olduğu şey gerçektir. Eğer biz bu gerçekliği kabul etmezsek hiçbir şekilde bilgi ortaya koyamayacağız. Yani hiçbir bilgiyi temellendiremeyeceğiz. Ne akvi bilgileri, ne duygusal bilgilerini, ne ilahi vahiy vesaire. Dolayısıyla bu etikadın da temel zeminidir. Yani gerçekliği zeminini inkar ettiğiniz zaman hiçbir e, şey ispatlanması da mümkün olmayacaktır. İşte bu e, bu Karşımızdaki tasdif bununla ilgili bir tasdif arkadaşlar. Yani bilginin mahiyetini e, ile ilgili onun gerçekliğini kabul edip etmeme ile ilgili bir tasdif. Şimdi burada altı grup var. Bu altı grup öncelikle sofistaiye e, Sokrates öncesinde de temsilci olan sofistler. Öncelikle onlardan başlıyor. E, ve bunlar bu e, Şimdi bu gruplar duy organlarıyla elde edilen mahsusat dediğimiz e, bilgileri de e, kabul etmiyorlar, e, akli yoldan elde edilen bilgileri de kabul etmiyorlar. Yani bilginin gerçekliği e, yoktur, bilgi e, izafidir. Her durumda değişkendir. Dolayısıyla e, herkesin kabul edebileceği e, bir zeminde, bir tabanda bir bilgi türü yoktur. Söfistlere göre. E, onun için e, bunlar. Yani bilginin inkarına, insan, insanın bilgi elde edemeyeceği e, iddiasına yönelmiş olan bir gruptur. E, bunun için doğrusu İslam dünyasında pek de bir e, karşılığı temsilcisi olduğunu söylemek e, güçtür. E, bizim finansif kelam alimlerine, sufilerine, e, kadar e, böyle bir zemini işin doğrusu pek de İslam dünyasında e, göremiyoruz. E, şimdi ikinci bir grup tabiatçı filozoflar. Ki dün akşam da tabiatçılar geçmişti Gazali'de. Gazali e, onlara e, şey demişti e, naturalistler e, tabiatçı filozoflara e, Allah'ın varlığını doğa e, cisimlerini incelemekten hareketle kabul edip öte dünyayı e, reddedenler şeklinde bir ayrım vardı. E, Şehristan'ın farklı bunlar diyorlar ki duyulur olanın yani insanın duyu organlarıyla ulaştığı bilgileri bir gerçekliği vardır. Fakat duyuların ötesinde bir dünyayı reddederler. Yani insanın ile elde ettiği bilgi bu dünyadadır, bu doğadadır. Doğan ötesinde e, akıl, ilham, vahiy vesaire ile elde edilmiş olan bir bilgi gerçek bir bilgi değildir. E, bunlar bilginin gerçekliğiyle ilgili aslifte duyulurunu kabul eden, akli olumunu kabul etmeyen şeklinde e, ayrılabilir arkadaşlar. E, şimdi metafizikçi filozoflar dediğimiz e, filozoflar ki dün akşam da biz bahsetmiştik bunlardan hatırlayacaksınızdır. E, İlahiyun metafizikçi filozoflar El Felasifetü İlahiyun Şimdi burada yani tabii e, ilginç bir e, şey söylüyor e, Şehristani hani dersin başlarını söyledim. İslam filozoflarını doğrudan teklif etmiyor ama yani teklif etmekten de beter ediyor hatta. Şimdi diyor ki bunlar hem duyulur yani duy organları leddetilen bilgileri kabul ederler hem de akli bilgileri kabul ederler. Yani insanın akıl dolu leddettiği bilgi türlerini kabul ederler. Fakat kabul etmedikleri şey şeriattır. Şeriatın getirdiği hükümleri kabul etmezler. Dolayısıyla İslam'ın temel iddialarında kabul etmezler diyor. Tabi buradaki İslam'ı hem özel manada Hazreti Peygamber'in dini olan İslam anlamında hem de bütün peygamberlerin dini olan İslam anlamında geriye doğru da giderek yorumluyor Şehri İslam. Dolayısıyla bu anlamda e, Nasr-ı Gazali, Platon, Aristoteles gibi filozofları, metafizikçi filozofları e, din dışı yıldıklar itham etmişse burada da aynı durumu Şehri İslam'de görüyoruz. Peki bunların bu reddetmeleri nasıl oluyor? Bunlar akrederi elde edip alemin bir başlangıcı ve sonunun olduğunu tespit edildiğinde kemali erişileceğini mutluluğun bilgiye mutsuzluğun ise bilgisizliğe bağlı bulunduğunu zannedenlerdir. Yani doğrudan Farah ve kastediyor burada. Yani aslında insanın kemali yetkinliği alemin bir başlangıcının olduğunu tespit etmek akli olarak ve me'at yani ölümden sonra da bir hayatın var olduğunu aklen tespit etmek e, mutluluk işte bu akli bilgiye dayalıdır ki doğrudan farabi'nin iddialarıdır bu e, Kur'an-ı Kerim'de de geçer Sa'id ve Şak'î kelimeleri mutlu ve bedbaht e, işte mutlu olan Şak'î pardon Sa'id ve onun çoğlusu alâ e, mutsuz bedbahtta e, Şak'î ve eşkıya bunların tabi Kur'an-ı Kerim'de geçtikleri İzlemin çok farklı. İslam ee, filozofları Farah abiyle ilgisiyle e, bunun akli bir aydınlanma ile olduğunu ama sadece onunla bağlanırlar tabii bir pratik e, uygulama karşılığı da vardır. Yani salt akli anlamda bu bahsedilen şeylerle mutluluğa ulaşılacağı e, iddiası çok da yine doğru bir iddia değil. Burada da bir e, çarpıtma olduğunu e, söylemek mümkün. Ee, tabii buradan sonra söyledikleri e, doğru. E, hangi şey doğru? Şurada şimdi okuyacağımız cümle. Onlara göre şeriatlar genelin maslahatı içindir. Yani e, dinle aslında e, avam dediğimiz halkın büyük çoğunluğun e, dünyevi, okul faydalarını temin etmek için e, gelmiştir. Vahide o onlara anlatılan bildirilen vahim e, lafzi, zahiri e, şeyini onlar uyguladıklarında onlar için, yani avam için bu yeterli olabilir ama e, havas olan yani bu manaların arkasına gidebilen e, filozoflar için ise e, o manalar farklı türlerde e, yorumlanabilir. Yani tevil e, dediğimiz bir mekanizma var. Ki bu e, birlikte de karşımıza çıkan bir yöntemdir. E, aynı şekilde tasavvufta işari yani tefsir geleneğinde de karşımıza çıkan bir durumdur. Ve bunu tabi farabi ve İbn-i da batınî bir tevil bir oranda, belli bir oranda onlarla da var. Özellikle farabi'nin Ağabey'nin gesan yani din dili dediği bir tabir var. Din dili. işte bu avamın bir takım meseleleri anlayabilmesi için Kur'an'ın e, mukyan ve müteşabihat dediği kavramlar var. Halkın anlayabilmesi için bir takım şeyler böyle bir takım tasvirlerle e, ortaya koymuştur. E, fakat e, bu manaların arkasına gidebilen, e, arka tarafını anlayabilen, daha derinlerine gidebilen e, havas dediğimiz kategoriler, zümreler için ise buradaki anlatımların e, olduğu gibi e, değil de onların e, tevhirinin ötesi teyvir edilip e, gerçek manalarına hamle durumu söz konusudur. E, bu anlamda da e, şehristani, Sani özellikle Gazali'nin de en sık eleştirilerini yaptığı noktalardan bir tanesi budur. Bunlar müteşavihat dediğimiz e, ayet kelimeleri kendi hevalarına göre yorumluyorlar. Kur'an-ı yani apaçık olan e, şeyleri dün akşam bahsetmiştik hatırlıyorsunuz, hatırlıyorum arkadaşlar. Özellikle e, şeyde bu e, metafizikle ilgili olarak üç tane görüşten bahsetmiştik. Gazali'nin filozofları tekbir ettiği üç boyuş vardı. Bunlardan bir tanesi e, Haşr'in cismani değil de aklı ve ruhani olduğu şeklindeki iddiaydı. Orada e, filozofların yapmış oldukları tevhirler ve yorumlar e, vardı. Yani halkın anlayabileceği manada e, anlatılmıştır bu ayetler. E, bu şekilde böyle işte cennetleri takım şeyler var, maddi e, hazlar var tatminler var vesaire. bunlar aslında böyle değildir de onların arkasındaki manaya gittirdiği zaman e, bunların esasen böyle olmadığını söylüyorlardı ki Gazali'de bunun doğru olmadığını, apaçık bir ayetin inkarı söz konusu olduğu, bunun da tekfir manasına geldiğini söylüyordu. Şimdi bu eleştiriyi biz şeyde de görüyoruz metafizikçi filozoflar derken Burada Şehzistani, Platon, Aristoteles ve özellikle İslam döneminde Farabi ve i̇bn Sina'yı Sinai kastediyor arkadaşlar kısacası. Onları neden dinleştirdik ve itham ettiğinde kısaca ortaya koydum. Şimdi dördüncü bir grup Sabi'iler, ilk Sabi'iler, Sadiyatul Ula, Tabii burada bu dördüncüye geçmeden önce şunu da söyleyelim. E, esasen yapılan ayrım arkadaşlar dersin şeyin, bu bölümün başında söyledim bu maddelerin başında. E, bilginin mahiyetiyle ilgili bir ayrım özünde bu. Yani işte duyulur, akledilir e, bilgiler var. Duyulur, bilgi, akledilir bilgi. Bir de ne var arkadaşlar? Bir de ne olabilir? Üçüncü bir kategoriden daha. Bahsettik yukarıda. Vahiy kategorisi. Dolayısıyla bu bahsedilen grupların bu bilgi türlerini kabul etmeleri aynı zamanda onların bir sonraki adımda da hakikate dair bilgiyle ilgili durumlarını da ortaya koyuyor. Şimdi buna göre bir daha isterseniz şunları hızlıca geçelim. Bilinciler duyulur, gerçekleri ve akledilir gerçeği kabul etmiyordu sofistler fiyatçılar duyu bilgisini kabul edip akli bilgiyi kabul etmiyorlardı. E, metafizikçi filozoflar ise e, hem duygu hem de akledilebilir bilgiyi kabul ederken niye kabul etmiyorlardı? Eee e, doğrudan e, söylediklerini kabul etmiyorlardı. Yani vahiy tevil tabi tutuyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncülerin de e, kabul etmedikleri demeyelim ama tevil ettikleri bir bilgi türü olarak ne var o elimizde? Vahi var. Yani getirdiği hakikati olduğu gibi değil de temin ederek kılıyorlar. Şey ise tabi bu üçüncüler vahin dedik ama vahinde tabi alt türleri var vahiy, vahiy bilginin Ben genel anlamda söyledim. Burada bir daha isterseniz ona bakalım vahiy, vahiy bilgisi hadler hükümler yani fıkıh ahkam şeriat ve e, itikadi konular şeklinde yani altı kategorileri ayrılmış. Şimdi sabiiler dediğimiz kategoriye geçtiğimiz zaman bunlar e, duyulur, akli bilgiyi kabul ediyor. Akli, haddeli ve ahkamı da kabul ediyorlar. Yani dinin e, fıkıh yönünü e, kabul ediyorlar. Fakat e, itikadi anlamda bunların bir eleştirisi var. Tabi bu e, itikadi anlamda İslam'ı kabul etmeyenler Şehtisani'nin bir ayrımı tabi ki bu. Burada da Önceki peygamberlerin Bunlar tasdik ediyorlar İşte Şit aleyhisselam gibi, İldis aleyhisselam gibi Fakat daha sonra peygamberleri Kabul etmiyorlar Bu dediğimiz gibi Burada tamamen ne kastettiğini şey yapmak için Ayrıca bakmak lazım Yani İslam döneminde biliyorsunuz e, Sabi'ler diye bir din var, e, iki farklı e, Sabi'yi gruptan bahsedilir, e, bir tanesi bu şeye tapanlar, e, yıldızlara tapanlar diye geçen e, Haran Sabi'leri, bir de e, Hazreti Davut e, neslinden olan, e, onların dinini devam ettiren bir anlamda bir sürü iyi grup var. Bu ikisini ayırıyor şey şehiristanı ve bunlardan bir tanesinin göre böyle yine hak bir görüş üzere olmadıkları da söylüyor birinci grupların. Beşincisi bunlar arkadaşlar bizi çok doğrudan ilgilendirmiyor. Yani dinler tarihi e, perspektifinden daha e, ayrıntılı şeyler söylenebilir burada. E, Mecusi, Yahudi ve Hristiyanlar 5. saydığı grup, bunlar da öncekiler gibi duyulur, aktedilir, ve belli bir şeriatı da kabul ediyorlar. Hatta teslimiyeti de kabul ediyorlar. Yani İslam'ın önceki versiyonları olan peygamberlerin getirdiği dinleri, önceki versiyonlarını yani İslam'ın diyelim, kabul ediyorlar ama son şeriatı, son peygamberi, kabul etmeler. Dolayısıyla bunlar da bir din mensubu olmakla birlikte yine batıl kategorisindedir ona göre. Ve son olarak da Müslümanlar tüm bu bilgi türlerini kabul ettikleri gibi Hazreti Peygamber'in peygamberliğini ve dolayısıyla onun şeriatını kabul edenler. böyledir. ayrım var arkadaşlar. Şimdi bu ayrımda gördüğünüz üzere filozoflar onun asıl eleştirilerini inerteceği filozoflar bu altılı tasdifte 3. sırada yer alıyor. Evet şimdi burada bu mesele de bitti arkadaşlar. Bu makalemizde alt başlıklarımız, ara başlıklarımız yok. Ben size bunları kolay anlaşılabilsin diye söyleyeyim. Burada şimdi ayrı bir başlığa geçiyoruz. Biz ayrı bir hususa geçiyoruz. Önceki başlığımız ee, hakikatin bilgisi, hakikat bilgisine ee, bakmaları bakımından, hakikatle ilgili bildiği el, elde etmeleri bakımından... Ee, İnsan grupları, işte insan toplulukları şeklinde böyle bir başlık, ara başlık olabilir. Buna göre altı grup söz konusu. Şimdi burada yeni bir başlık var. Şeyi felsefi ilimleri felsefeyi şehristan nasıl tasnif ediyor, onu göreceğiz bu başlıkta. Dün akşam yine hatırlayacaksınız, Gazali'ydi arkadaşlar. Gazali felsefi ilimleri altıya ayırıyordu. Matematik, Doğa bilimleri, Metafizik, Mantık, Ahlak ve Siyaset ve bunların belli bir kısmının stand toplumu için faydalı gerekli, fazla kifayet hatta olduklarını ve belli bir kısmında yanlış, batıl görüşler itibarıyla ilimler olduğunu söylüyordu. Şimdi benzer bir ayrım Şehit Sahin'de gelecek arkadaşlar. Şehit felsefe Hasefe'de nasıl bakıyor? Şimdi onu göreceğiz. Arkadaşlar şöyle bir 2-3 dakika bir ara versek ee, bir kalkayım böyle ayaklarım yani duruştu gibi 2-3 dakika ara verelim devam edeceğiz çok uzakmadan <gülüyor>